Kararan dünyaya rağmen apak bir ay. Dünyada iç içe buhranlar yaşanıyor. İnsanlık huzursuz ve hep hafakanla oturup kalkıyor. Yarınlar hakkında kimsenin olumlu bir düşüncesi yok. Hadiseler boz bulanık. Herkes feveran içinde, emeller de simsiyah. Zalim zulmüyle dünyanın çehresini karartıyor. Mazlum, acz içinde yeisle kıfranıyor. İmdada koşacaklardan henüz haber yok. Medet diye bağıranların da ne istedikleri belli değil. Bir sürü kanlı el ve kirli yüz, bir sürü de insanlara karşı merhametsiz ve haktan utanmaz yüzsüz. Ve daha bir sürü mesavi, biz bunları mırıldanıp duralım, Ramazan bir kez daha ufukta sessiz bir dolunay gibi belirme yolunda. Ziyası şimdiden ufkumuzu aydınlatıyor gibi ve muhakkaten dahi olsa içlerimizde bir inşirah var. İnsanlar duygularıyla, düşünceleriyle ne kadar kirlenirlerse kirlensinler, Hemen her Ramazan o büyülü ziyasıyla ne yapar yapar, Mutlaka onlara bir yudum ışık sunar, Arındırır sinelerini isten pastan. İstidatları ölçüsünde nurlandırır çok kimseyi ve kendine benzetir. Siler ufuklarımızdan sisi dumanı, Akar gönüllerimize o uhrevi tat ve neşvesiyle. Maytaplar gibi ışık olur dökülür Başımızdan aşağı Dindirir hafakanlarımızı Yumuşatır o haşin ve hırçın Düşüncelerimizi O hemen her gelişinde Gökten inen Bir sekine gibi O semavi renk Cazibe ve şivesiyle iner Aramıza Ve duyurur büyüsünü ruhlarımıza Biz onu o bir aylık misafirliğiyle her gelişinde o kadar tılsımlı buluruz ki, Geldiği gibi hep taze kalır aramızda ve giderken de bir hasret ve hicran bırakır içinize. Bekleriz bir sene boyu yeniden dönüp geleceği günleri. Vaka, orucuyla, iftarıyla, sahuruyla, teravihiyle, Ona karşı her zaman bir alışkanlık, bir ürfet de söz konusudur. Bu itibarla da bir manada gelişine çok hayret edilmez. Gidişinde de şaşkınlık yaşanmaz. Ancak onun sadece vicdanlar tarafından duyulup sezilebilen öyle semavi bir yanı vardır ki nefislerimizi arındıran, gönüllerimize saffet çalan, hislerimizi bileyen ve her gelişinde bize yepyeni bir şiveyle çok farklı şeyler anlatan işte bu yönüyle o Hiçbir zaman solmaz, Renk atmaz, Matlaşmaz, Ve mihmandarlarını bıktırmaz. Aksine hemen her zaman bir bahar edasıyla gelir türlenir, Sonra da içimizde bir hazan duygusu bırakır, Öyle çeker gider. Evet o hemen her sene, Göklerin bir sırrı ve büyüsü olarak gelip başımıza boşalırken önceki gelişlerinden çok farklı bir derinlikle kendini hissettirir. Biz de her defasında onu daha farklı, daha füsunlu bulur ve aşk ölçüsünde severiz. Aslında o gelirken aylarla günlerle oynaya oynuya, mevsimden mevsime atlıya atlıya hep bir farklılık sergileyerek gelir. Gelir ve gönüllerimizde mevsimlerin havası, rengi ve deseniyle türlenir. Bazen Ramazan o semavi sıcaklığını karın kışın bağrına boşaltır. Bazen yaz günlerinin hararetiyle bütünleşerek bize iradelerimizin hakkını vermeyi hatırlatır ve bir manada azmimizi biler. Basiretlerimize, kalbi ve ruhi hayat ufkunu gösterir. Bazen şebnemler gibi bahar çiçekleri üzerine konar ve bize diriliş şiirleri söyler. Bazen de hazanın kasvetini semavi neşvesiyle delerek bizi dünyeviliğin darlıklarından uhreviliğin ferah feza iklimlerine alır götürür. Biz ayın güneşin tulu ve grubu gibi müneccim hesabıyla onun da ne zaman geleceğini biliriz. Ne var ki o, her gelişinde ve gelip misafir oluşunda bize bir sürü sürpriz yaşatır. Hayatımızı bir baştan bir başa değiştirir. Yememize, içmemize, yatıp kalkmamıza müdahale eder. Kabiliyetlerimiz ölçüsünde bizi ruhanilere benzetir ve edip eylediği bütün bu işlerle gönüllerimizde ...gökler ötesinin vefasını seslendirir. Hemen her sene Ramazan'ın gelmesiyle, ...adeta gökler yere inmiş gibi olur. Sokaklardaki ışıklar, ...şerefeleri çöpe çevre sanan lambalar, ...minareler arasındaki mahyalar, ...şurada burada parlayıp sönen maytaplar, ...bize yer yer semanın yıldızlarını, ...meteorlarını hatırlattıkları gibi, olabildiğine incelen, incelip bütün bütün saflaşan ve melekler gibi masumlaşan müminlerin, camilerdeki o derin halleri, gece hayatları, imsak ve iftarları da, gönüllerimizde ruhanilerle beraber bulunduğumuz hissini uyarır. Öyle ki, kalp ve ruh ufkuna açık olan bir mümin, her sahurda ayrı bir şölen yaşar her iftarda ayrı bir heyecanla köpürür, her teravihi ayrı bir ruhani zevkle eda eder ve çok defa görüp duyduklarıyla kendini adeta bir rüya aleminde sanır. Her zaman gufranla tüllenen bu mübarek ay, atmosferinde yaşayanlara bunların vaat ettiği gibi, dinle, diyanetle şöyle böyle münasebeti olan hemen herkesin üzerinde, Farklı tesirler icra eder. O kendine has büyüsüyle, Mü'min gönüllerin hudutlarını değiştirir, Onların tabiatlarına kendi boyasını çalar. Yürekten inananlara, Açık kapalı ötelerin esrarını hissettirir. Ve insanlara, Cismaniyetlerinin üstünde farklı varlıklar olma yollarını açar. Onun gelişiyle, İnsani hisler sürekli mavera iyilik mırıldanır. Öteler duygusu en enfes kokular gibi hemen her tarafa siner. Bir ay boyu bu kutlu zaman bize hiç duymadığımız en derin sükutî şiirlerini inşaat eder ve iman, ibadet bunlar bu sükutî şiirin temel unsurlarıdır, el ele vererek basiretlerimize, ilimlerin alanını aşkın ve temaşasına doyum olmayan ne büyülü ufuklar açar. Güneşin hemen her zaman değişik dalga boyundaki şuaları topyekun eşya ile bir çeşit münasebet içinde bulunduğu gibi Ramazan ayında da gökler ötesi alemler arzla arzlılarla ve hususiyle de mümin gönürlerle her an farklı tesirler ortaya koyar. Melekutî alemler, güneşin ziyasının kat kat üstünde her tarafa bir ruh, bir mana, bir füsun neşreder. Hakk'ı açık gönüllere kendi derinliklerini duyurur ve kendi dünliliklerini aşılar. Bu sayede adeta dünya ukba yan yana gelir. Birinden diğerine ibadet-ü taat, ondan da berikine hayır ve bereket akar durur. Bu durum insanda öyle derin hülyalar ve hisler uyarır ki, dünyada hiçbir şey o kadar güzel ve o kadar büyülü olamaz. Bazen mabetlerdeki sesler, kandillerden boşalan ışıklara karışarak başlarımızdan aşağı boşalırken, hemen hepimizde gönüllerimizi hoplatan, gözlerimizi kamaştıran öyle bir hal hasıl olur ki, İçinde bulunduğumuz bu tılsımlı atmosferden asla ayrılmak istemeyiz. Ayrılsak da gönlümüz hep orada olup bitenlerle çarpar. Biz Ramazan'da her günü bir bayram neşvesi içinde duyar. Ev, iş, mabet arası gelgitlerimizde hep onun sıcaklığını hisseder. Uhreviliklere açılma hülyalarına dalar. Yer yer mabede koşar, Rabbimize karşı uzaklığımızı aşmaya gayret gösterir. Dua ve niyazla hayır temayüllerimizi güçlendirir. Tövbe ve istiğfarla da manevi kirlerden arınmaya çalışırız. Gece gündüz hak karşısında her duruşumuzu ayrı bir tasfiye faslı olarak değerlendirir ve adeta yaşamanın rengini değiştiririz. Böylece hayatımız bilinmez bir bilmece olmaktan çıkar, Teneffüs edilen, duyulan ve bir haz olup içimize akan, Tadına doyamayacağımız bir güzelliğe dönüşür. Hele ezan ve temcidlerin o gürül gürül sesi, Camilerin büyüleyen manevi havası, Kadın erkek, genç ihtiyar, Herkesin iştirak ettiği teravihlerin hususi şivesi, Ramazan'ı sehli mümteni öyle bir nefasete ulaştırır ki, onu tam duyup yaşayanlar, yeryüzünde bulundukları halde, gök sakinleriyle aynı safı paylaşıyormuşçasına, çok farklı mülahazalara dalar ve kendilerinden geçerler. Ramazan'da bazen mabetleri, bu biraz da şahısların deruniliğine bağlıdır. Öyle derin bir uhrevilik sarar ki, insan orada minarelerden yükselen sesleri, Bilal'in dudaklarından dökülüyor gibi dinler. İmamı tam bir naib ve halife payesiyle mümtaz görür. Sağındaki solundaki insanları da, Peygamber görmüş kutlular gibi tahayyül eder. İliklerine kadar heyecan duyar Göz yaşlarıyla boşalır Ve kendini cennetin bir adım berisinde gibi sanır Gerçi ben Şimdilerde böyle bir heyecan Ve bu ölçüdeki engin mülahazalardan uzak bulunuyorum Bulunduğum yerde benim bildiğim türden hiçbir mabet yok Muhit oldukça soğuk Uhrevilik yanları itibariyle de insanlar bir hayli donuk Burada minarelerin o büyülü sesini asla duyamazsınız. Namazgahlar ve mabetler bizdeki gibi renkli ve canlı değil. Dahası adeta insanlar birbirinden kopuk. Bu itibarla da ben, kilometrelerce uzaklarda da olsam, o bizim her zaman uhrevilikle tüllenen camilerimizi, onları lebalep dolduran Hakkın sadık kullarını, Onlardaki haşiyet saygı ve mehabeti düşünerek, bu bir damla Ramazan'ın bizcesiyle teselli olmaya çalışıyorum. Duyuyor gibiyim dış revaklara kadar taşan cemaatin, odup duru soluklarını, Terbiha fasıllarındaki salatu selamları, bunların mırıldanan seslerdeki iştenlik ve samimiyeti, bazen yaşadığım o eski günlerden, Hayal haneme yerleşmiş resimler yeniden bütünüyle canlanıyor. Bu esnada ben de gözlerimi kapatıp duygularımı dinliyor. Kendimi ya bir şadırvan başında, ya melekler gibi saf bağlamış o pırıl pırıl insanlar arasında, ya bir kürsüde ya da bir mihrapta tahayyül ediyor ve paylaşmaya çalışıyorum orada olup bitenleri. Çalışıyor ve bazen mabetten bazen de minarelerden yükselen, o saf ve dupduru seslerden, sözlerden, oradaki değişik görüntülerden ve büyüleyen manzaralardan payımı almak için adeta aynı heyecanı yaşıyorum. Sağ kaldığım sürece de manevi letafet ve nefaseti tasavvurları aşkın o günleri, o geceleri her zaman düşünecek, hayali cihan değer, o eyyamullahın his, heyecan ve aşk-ı şevkiyle, şu anda bulunduğum yer itibariyle bir haylik karanlık ve oldukça sessiz, kimsesiz, şu hasret ve hicran demlerini ya da gurbet dakikalarını aydınlatmaya çalışacak ve hangi manada olursa olsun mütemadiyen, heyecanla köpürüp durmuş onurlu zaman diliminin bir gün mutlaka dönüp geleceğini hep bekliyor.